Bismillah ve Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ve Ba'd. Ed dersu sani vel üşruğun ikinci ders. Bu derste geçmiş derslerin bir uygulaması ve özellikle de gayrimün seriflerin derli toplu olarak işlendiği bir ders olacak. Hamidun tabibun Hamid müpteda tabibun haber. Hamit doktordur. Zevcetuhu müderrisetün. Onun zevcesi Zevcetuhu'daki hu zamiri nereye racidir? Nereye döner? Hamid'e, hamide. hamide döner. Hamid'in eşi hanımı öğretmendir. Ham, e, Hamid'in hanımından bahsettiği için, müfteda müfred mühennes olduğu için haber nasıl geldi? Müfred mühennes geldi. Ama ilk cümlede müpteda, müzekker olduğu için müfred haberdim müfred müzekker gelmişti. <gülüyor> Zevcetuhu. Zevcetuhu. Tamam, tamam. Devam. İsmuha aminetu. Onun ismi Aminedir dedi He zamiri ha zamiri Kime gider? Zevcetuhu'ya gider. Evet. Yani Hamid'in eşinin ismi, i̇smi aminedir. nedir? Aminedir. Hamidun lehu erbaatu ebnain Hamit var ya Hamid, onun dört oğlu vardır. Veya direkt Hamid'in dört oğlu vardır. Hum, Hamzet'u ve Osman'u ve Ahmet'u ve İbrahim. Hepsi gayrı Musarif. Onlar kimdir? Hum, onlar Hamza, Osman, Ahmet ve İbrahim. Hiçbiri tenmin almadı. Tenvinden hali olarak geldi. Neden? nedenini ders içine göreceğiz. Gayrimusarif. Bu ikisi, bu dört çocuktan Ahmet ve Hamzat'u Talibani. Ahmet ve Hamza öğrencidir. Müpteda iki tane olduğu için Ahmet ve Hamza haber müpteda geldi. Hani geçmiş derslerin uygulamasıydık ya müpteda iki kişi olduğu için haber Nasıl geldi? Talibân diye geldi. Evet, talibun evet, veya Tullâbun evet. diye gelmedi. Şimdi müfret gelecek. Çünkü müpteda müfret. Ahmedu, talibun müctehidun. Ahmet öğrencidir ama nasıl bir öğrencidir? Çalışkan bir öğrencidir. Sizin gibi. Ve Hamzetu, talibun keslanu. Ve Hamza bir öğrencidir ama nasıl öğrencidir. Keslanu tembel bir öğrencidir. Keslanu temin almadı. müctehidun gibi olmadı. Neden? Çünkü gayrimusarif. Biraz sonra inceleyeceğiz. Gale Yusuf'u Bu ilk kısımda. Şimdi başka bir diyalogdan bahsediyoruz. Gale Yusuf'u. Gale Gale Gale Yegulü. Dedi ki konuştu ki, gavul etti ki söz etti ki. Dedi ki diyoruz. Yusuf dedi ki indi, kamsetu aklamin. Benim bir şeylerim var diyor. Bu bir şeyler gayri akil. Bundan dolayı li değil de indiyi kullandık. Indiyi kullandık. Evet, benim beş kalemim, beş kalemim var derken, bak bir cümlede şimdi öğrendiğimiz birçok şey birleştirdi. Aklam, kalemin çoğulu, müfret müzekker. Evet. Onun Mağdud diyoruz biz. Mağdudu ne yapacaktık? Mühendis. Üçte dokuz arasındaki sayılarda mühendis yapacak. Adet mühendis gelecekti. Mağdud, müzekker, müzekker gelecekti. Evet. İzafet terkibiyle gelecekti. Değil mi? Mağdud, nekire evet. ve cem gelecekti. Cem gelecekti. <gülüyor> Heh. Evet. Hepsi uyguladık şimdi. Evet. Benim beş kalemim var dedi Yusuf. Evet. Şimdi o beş kalemi açıklıyor iki noktası üstte. Haza kalemin ahtaru Ahmeru. Ahmeru. Ahmeru Ahmeru Bu kırmızı kalemdir Kırmızı kalem Ahmer kırmızı İlale Ahmer Kızılay evet Bu kırmızı kalemdir Bak kaleme kırmızıyı sıfat yaptık Bu kalemdir Nasıl kalemdir Ahmer kırmızı kalemdir Tenbin yok Dikkat edin Niye gayrimun sarfı girecek ve haza qalamun azraqu. Ve bu mavi kalemdir. Ezrak Ve haza Ve haza qalamun akhdaru. Ve bu yeşil kalemdir. Akhdar. Hadırdan. Hızır nereden gelme Hızır? Hadırdan gelme. Hadır. Niye Hızır denir ona? Buhari'de cevabı var. Çünkü o bir yerde oturup kalkar sonrası yeşillenirmiş. Ondan dolayı ona Hızır denir. Yani <gülüyor> ki o. çok de değil mi? <gülüyor> Şimdi veha da kalemun esvedu. Siyah. Ve bu siyah kalemdir. Esved. Hacerü'l esved. esved. Siyah taş. Ve kalemun esfaru. Ve bu Sarı kalemdir. Sarı kalemle esfer. Usfur var ya usfur. İşte duydunuz? Usfur elbise. Sarı elbise işte. Usfur. Usfur. Usfur. usfur. Yasaklanmış elbise değil mi? Sab sarı mı oluyor ağabey? Evet. Sab sarı. Sab sarı. Usfur işte buradan. Esfer o sarı kalem. Tamam? Esferi bir de usfuru olunca mı? Us aynı kökden türemi. Teramen oluyor işte sarımsağın sarısı işte. gibi. Yiye <gülüyor> şimdilik Yiye. He dur hemen ara dur. onu sonan yakın. 2. paragraf bitti. üçüncü paragrafa geçiyoruz. Galet Zeynep bu. Yukarıda Gale Yusuf'u demiştik. Şimdi Galet Ne gibi? gibi? <gülüyor> Zehebe zehebet. Harace haracet gibi. <gülüyor> Fail müzekker olduğu zaman gale fail, müennes olduğu zaman galet. Zeynep dedi ki, kâhlet, indi menadilu kesiratun. Benim çok mendillerim var. Menadilu, gayrimun sarif. Temmini almadı. Kesiratun ise, menadil, gayri akilcem olduğu için müfret müennes geldi. Çünkü menadilin sıfatı. Benim çokça mendillerim var. on açılımı, hâzâ ebiyadu bu beyazdır, bey beyaz. Bizim dilimizde de girmiş zaten. bat z olarak girmiş. Abi beyda. beyda, beyza gibi. Ve hada ve bu sarıdır. Ve hada ahmeru ve bu kırmızıdır. Ve hada Ezraku ve bu mavidir Ve hada ahdaru ve bu yeşildir. O yok yani. yok mu? Yani. Peki. <gülüyor> Galet leha Fatımet'ü. Galet leha Fatımet'ü. Şimdi ki, Galet'in faili kim? Fatıma. Fâtıma. Fâtıma. Fâtıma. <gülüyor> Leha'daki haz amirin nereye gider? Zeynebe gider. Yani Fatıma Zeynebe dedi, dedi, dedi, dedi ki güzel. E indeki mendilun esvedu senin. senin siyah mendilin var mı? Galet. Kim? Galet dedi bıraktı. Kim? Galet şey Fatma. Zeynep. Zeynep. Fatma dedi ya Zeynep. E. Ya tamam. İkinci bir Galet olmaz. Galet deyince bu sefer Zeynep olacak. Muhatap konuşacak. Tamam. Bizim burada hocam mendil değil ya. Hocam ehtar da var. Esvet diyene aktar mı? Evet Peki. Galet dedi ki La ma indi mendilun اختر Hayır benim yeşil mendilim yok. yok. La hayır. Ma indi? Yok. yok. Indi var. Ma indi yok. Qalet <gâle> Talhatu. Tur. Talha dedi ki. Talhatu. Talha kelime. Talha garıb bir kelime. Müzekker müenneslik taşıması rağmen müzekker. Bundan dolayı gale dedik. Bu tip şeylere müenneslere lafsi müennes diyoruz. Lafsi, lafsen müennes aslen, aslen müzekker. Güzel. Evet. Bundan dolayı gale dedik. Talhatu olmasına rağmen, müenneslik tezahürü olmasına rağmen. Çünkü Talha müzekkerlere konulan bir isim. Erkeklere konulan bir isim. Talha dedi ki: "İndi mefatihu kesîratun Benim çok anahtarlarım var. Mefâtîhu gaymunsarif. Anahtarlar miftahun'un çoğu. Kesîratun ise gayr olmasa akılcem olmazsa bile bunun sıfatı müfred müennes geldi. Görün şu. Bu çokça anahtarların açılımı şurada. Hâzâ miftâhul ghurfeti. Bu Odanın anahtarıdır. Evet. Gürfeti değil. Miftahul gürfeti. He, doğru. Ve, ve hâza miftahul yani, hagibeti ve bu çantan anahtarıdır. Ve, ve hâza miftahul seyareti. ve bu arabanın anahtarıdır. Diğer bir diyalog. Diğer bir parça. Gâre sufyanu Sufyan. Sufyan dedi ki bunların hepsi gayrimun sarif. Talhatu Zeynebu, Fatime, Yusufu, Sufyanu. Bunlar biraz sonra çıkılacak. Yani şeyler de var isimden hariç şeyler de var. Kelimeler de var evet. Yani. Sufyan dedi ki: "Fi beledina mesacidu ve medarisu kesiratun ve fenadiku kaliletun." Beldemizde çokça mescitler okullar vardır. Ve az Otel. oteller vardır. Burada kesiratün mesacit ve medarisin sıfatı gayri akilcem, dolayısıyla müfret mühennest geldi. Galiretün ise fenadığın sıfatı gayri akilcem olmasa ise bile mühret, mühret mühennest, mühennest geldi. geldi. Mesacit, medaris ve fenadık bunların hepsi gayrimun sarif, cemulcamsiga Bundan dolayı temin almadılar. E ha ulaye tibba'u. Bunlar doktorlar mıdır? Doktor mudur? Tibba'u burada da gene gayrı gayrımusariften dolayı eee ne şey geldi? Tenminsiz geldi. Lahum <gülüyor> mudarrisuna. Hayır onlar öğretmendirler. El tibba'u egnia'u. O bizde değil. Behum ulema ve hum ulema kibarım Ve onlar büyük alimlerdir. Onlar büyük alimlerdir. Ulema u kibarun. Ulema u Onun sıfatı Kibar olun şeklinde geldi. Ulema çünkü akil, hayır akil değil, akil. Bundan dolayı kebiratun diye mines gelmedi, kibarım diye çoğul diyor. El memnu mine sarf. Sarftan men olunanlar. Hayır, bunu sarf diyoruz biz buna. El memnu men olunanlar, engellenenler. Neyden mines sarf? Sarftan engellenenler. Temin almayanlar salt değil burada hocam. Gayrımusarif. İsimlere takılmayın. Yani. Nedir gayrımusarifin özellikleri? Tekrar yazalım. Gayrımusariflerin özellikleri. Bir, bir evet. Ne kere geldiğinde tenvin almaz. İki Cer halleri yani kesralanmış halleri fet hailedir. Üç lamı tarif dediğimiz elif lam takısı alırsa gayr musarif olmaz. El envaul atiye tu minel esma-i memnuatun mines sarfi. İsimlerden gelen neviler, çeşitler sarf'tan men olunanlardır. Yani gaymun sariftir. Demiştik ki bir kelimede iki illet veya iki illet derecesinde tek bir illet bulunursa bu kelime gayrimun sarıf olur. Yani yalın haldeyken bile tenmin almaz. Ve bunlar iki kısım iki başlık altında incelenir. Bu illetlerden birincisi ya özel isim olmasıdır veya sıfat olmasıdır. İki illetten birincisi ya özel isim veya sıfat olmasıdır. Bir kelime özel isimse Onda bir illet var demektir. Birinci illet vaki demektir. Veya bir kelime sıfatsa o illetli demektir. Birinci illet vaki olmuştur. Bu illetin yanında ikinci bir illet daha bulunursa bu durumda o kelime gayrimun sarif ismini alır. Nedir o ikinci illet? Eğer özel isimse şu alt alta yazdığımız altı tane illetten birisi daha yanına bulunabilir. Bulunursa gayrimun Bulunmazsa Tek illet onu gayrimusarif yapmaz. Eğer o kelime sıfatsa, onun altında yazılan şu üç tane ikinci illet türüde birisi daha bulunursa, o da ikinci illet olur. Dolayısıyla o kelime de olur. Bulunmazsa sıfat oluşu tek başına onu gayrimusarif yapmaz demişti. Sıfatlarda mı sadece üçten biri bulunur? Evet, isim, özel isimlerde 6'dan birisi sıfat sıfatlarda birisi. Da üçten birisi bakın şuraya yazdık zaten birinci illet özel isim veya sıfat olması ikinci illet ise özel isim için şu 6 sıfat için şu 3'den birisinin bulunması birisi. artık beni dinlerseniz özel isimde şunlar ikinci illet olarak şunlar bulunabilir müenneslik gerek hakiki gerek lafsi gerek mecazi nedir biraz sonra göreceğiz ikincisi ucme yabancı kelime yabancı bir dilin Arapçaya girmiş bir kelime olması üçüncüsü terkip dediğimiz iki kelimenin birleşimiyle yeni bir kelimenin ortaya çıkması iki kelime birleşecek Yeni bir başka kelime ortaya çıkacak. Buna da Arapçada Madi Kerim bir örnektir mesela. Madi Kerim. Mikdam ma Mik isimli bir sahabenin babasının ismi Madi Kerim. Mat ve Kerip. kelimeleri birleşti. Buna biz Türkçeden de başka şeyler bulmuştuk. Neydi? Çanakkale. Çanak bir kelime, kale bir kelime. İkisi birleşmiş bir şehre İsim olmuş. İsim olmuş gibi. Terkip dediğimiz bu. iki kelime birleşme. Dördüncüsü özel ismin ikinci illet olabilecek dördüncü madde Elif Nun ziyadesi. Hı. Burada Hı. göreceğiz Hı. hepsini. Osmanu, Sufyanu, Mervanu gibi. Hı. Beşincisi Hı. fiil ve izni ya mazi, ya muzari veya emir fiil konumunda gelecek ve bu bir şahsa özel isim olacak. Bir beldeye özel isim olacak. Mesela Ahmet, Ahmet, muzari fiil. Yani hamd ediyorum, şükrediyorum manasında özel isim. Sonuncusu ise adil, aslı değişmiş olan. Buna mesela çok bildiğimiz Ömer Vüdul Hattab, anh, ismi olan Ömer Barbaros'un ismi olan Umer, Umeru, aslı Amirundur, Amir emreden. O aslı <gülüyor> değişmiş, bozulmuş <gülüyor> çeşitli sebeplerle Umeru'ya dönüşmüş. Tamam, bunun örnekleri var. Eğer bir kelimemiz sıfat olursa sıfatın da ikinci illet olarak üç tane daha e, özelliği var ki bunlardan birisi de sıfat illetinin beraberinde bulunursa bu kelime gayrımunsarif olur. Bunlardan birincisi zaten şu isim son üçüyle aynıdır. Elif nun ziyadesi. Mesela parçalar keslanu dedik. Keslanu. Atşanu, şan. At melanu, radanu, gibi İkincisi fiil vezni. Ve fiil vezni. Ve yani gerek mazi gerek muzari fiil. Özellikle de muzari fiil kalıbından gelir. Mesela ekber. Ef alif kalıbıyla. Ekber. Ekber ne demek ekber? En büyük. En büyük. En büyük. Allahu ekber. En büyük. Allah en büyüktür gibi. Esgaru. Asgari diye girmiş bizim dilimizde. Ne demek asgari? En, en az, en, en küçük. Az. Asgar Arapçadan gelme bizim dilimizde. Fiil vezni. Üçüncüsü ise adil, aslı değişmiş. Sulasu, ruba'u gibi kelimeler. Üçer üçer, dörder dörder. Bunlar da bir sıfattır. Şimdi gelelim dersimize. Bu ön girişten Yazalım mı şu yösa sorun mu? Ders bitim yazın inşallah. Dersimizi bitirelim dersteki birinci madde Zeynebu Meryem'u Fatımet'ü Aişet'ü Mekke'tü Cuddet'ü Cidde bizim şimdi bizim dilimizde ciddi olarak Cuddet'ü Bu kelimeler bu kelimeler ya müenestlik tesi olan veya müennes bayan şahıslara verilen isim olarak hakiki müennesdir. Yanına yazıyoruz birinci maddeyi. Bir özel isim değil mi? Bir özel isim 2 iki, ikinciletleri hakiki müennes. Bu sadece Zeynep ile Meryem yazılıyor değil mi? Hayır o sıra, sıranın tamamını. tamam. Zeynep, Meryem, Fatma, Ayşe, Mekke, Cidde. Bir özel isim. Hakiki müennes. Canlı olan dişilere, bayanlara verilen özel isimlerdir. Bu gerek mühendislik tesi taşısın Aşetü Tü gibi, gerek Zeyneb'u veya Meryem'u gibi sadece bayanlara, canlı bayanlara verilen isim olsun. İkincisi Hamzetü, Hüsametü, Muaviyetü, Talhatü. Bunların hepsi özel isim. Ancak müzekkerlere verilen özel isim. Erkek şahıslara verilen özel isim. Canlı olan erkeklere verilen mühennestlik alamet taşıyan isimler lafzi mühennestir. Lafzi, sen mühennestir. Aslen müzekkerdir. Bu ikinci maddenin yanına şunu yazacağız. Bir, özel isim. 2. Lafzî mühendis. Devam. Üçüncüsü Osmanu, Affanu, Sufyanu, Mervanu, Neumanu. Birincisi özel isim. ikincisi Elif Nun ziyadesi. Bu iki illet bir araya geldiği özel isimlik ve Elif Nun ziyadesi. Bu kelimeler Kayın musarif oldu, Tenvin almadı. Üçün B maddesi keslanu, cevanu, atşanu, şebanu, melanu. Birinci illetleri sıfat, ikincisi elifnen ziyadesi. Dolayısıyla bu iki illet bir araya geldi ve bu kelimeler kayın musarif oldu, Tenvin almadı. Dört Ammadisi Ahmedu Envero Bu ikisinin birinci özellikleri özel isim, ikincisi fiil vezni. Fiil vezni ef alu vezni üzere gelmiş. Yani muzari fiil vezni gelmiş. Muzari fiili görmediysiniz şu an birleştiremiyorsunuz. Bunu. İnşallah onu gördüğümüz zaman daha netleşecek ekberu ah seu devamında yedu es vedu Ah Meru es feru ve ezragu da sıfat birinci illetleri sıfat ikinci illetleri bu ikinci illetlerde fiilmez fiil beşinci madde viiyemu idverdu Lendenu, Barisu Pakistanu, Bagdadu Devam İbrahimu, İsmailu, İshagu Yakubu, Yunusu, Yusufu Bunların hepsi nedir? Birincisi özel isim ikincisi Ucme, Ucme. Yabancı kelimeden Arapçaya girmiş kelimeler William, Edward Lenden, Paris. Bunlar Avrupa dillerinden girme Pakistan, Bağdat Hangi dilden girdiyse. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yunus, Yusuf. İbranice üzerinden girme. <gülüyor> evet. Birinci illetler nedir? Özel isim. Üçüncü illetleri. Altıncı madde. Oraya yazmadığımız şeyler bunlar. oraya altına yazacağız. A maddesi Egniyâ'u istiqa'u, eqbiyau, itbahu. Bunlar elifi memdude taşıyan çoğul cem kelimeler. Eqniyau yazıyor muyuz? Tabi. Elifin memdude ihtivaden cemul cem kelimeler. Elifin memdude. Yani memdude dediğimiz uzatılan elif. Sondaki fukara hemze var ya, ondan önceki elif memdude. Cem. Elif memdude ihtiva ihtivaden cem, cem kelimeler. Cem. Fukara şey ergnia u estiga u erqvia Bunların hepsi ef ila kalıbıyla gelir. F ila u. B maddesi fukara u vizera u Bunlar da gene aynı şekilde ancak fualao veznine üzere gelir. İlletleri aynı. Nedir? Elif'in i memdude ihtiva eden cem kelimeler. Hı -hı. <gülüyor> Kalıpları farklı sadece. Evet. Birisi fualao, birisi efelao kalıbı. Genelleri mi? Uzatmalı hı. mı hocam genelleri de aynı. Efendim, yani yani uzatması doluyorsa uzatmazsınız. La uzatman. Efelao. Aynı uzatmalı değil de? Yok, f elav. Mesajı. maddesi, mesajidu, medarisu, fenadiku, mekatibu, dakayku. Beş kelimeden oluşan orta harfi hareketsiz cem, cem Çoğulun cem. Çoğun Orta harf. Ortar. Beş harften oluşur. Ortar harf, hareketsiz. Cemul cemsi ga denir buna. Çoğulun çoğulu. Mescitler, okullar, oteller, masalar ve dakikalar. dakikalar. Beş eli, bu dakikalar. 5 7'nin ortadaki elif. Ortadaki. Cemul cem. cemdir. Yani bu bu bu niye gayrı dediğince dediğinde cemul Cem, -cem ga'dan dolayıdır. Evet. Ben sadece ortadaki harfin hareketsiz olduğunu size bulasmanızı kısayol olarak söyledim. İlk illeti nedir? Cem ul cem. Ondan dolayı vermiştim. Bu tarif hareketsizse. Evet. Bir de D maddesi var. O da gene cem ul cem siga. Kalıbı farklı. Mefailu kalıbıyla. Evet. Beş harf değil de altı harf gelir. Üçüncü ve beşinci harfleri hareketsiz gelir, met harfi gelir. Menadilu, mefatihu, tenajinu, terasiyu. Bu da mı cemul cemsiyaga? Cem, Cem. Kalıpları farklı. Yukarıdaki fila ve fua kalıbı gibi iki ayrı kalıp ancak illetler aynı. Cemul cemsiyaga. C, C ve D mantılları. Üçüncü ve beşinci harfler mi hareket ediyor? ve beşinci harfler hareket ediyor. Bakalım. Menadilu'daki mimnun harekeli. Ondan sonraki elif hareketsiz. Dal harekeli, ye hareketsiz. Mendiller, anahtarlar, fenacin, fincanlar. Fincanın. Ve kerasi, sandalyeler. sandalyeler. Hepsinin de çoğunluğu, çoğunluğu var demek ki. Şeyde. Hayır. Yok Evet. Şimdi dersi bitiriyoruz. İkrail kelimatil atiyete. Vektubha meadabtea evahiriha. Vava kadar bir cümle. Gelen kelimeler oku ve onların sonlarını hareketlemekle beraber onları yaz. Burada münsarif veya gayrimünsarif oluşuna göre son hareketlerini biz şey yapacağız. Belirleyeceğiz. Mesela Muhammed. Dun, dun, dun. Niye? Özel isim bir. Ancak şu altı illetten ikinci illet yok. Dolayısıyla Muhammedun. Halid Dün. Özel isim ancak ikinci illet yok. Meryem. Meryem, Mu. Meryem, Mu. Meryem. Mu. Özel, Özel Meryem isim Meryem. ve Meryem. hakiki mühendis. Evet. Gibi. Dedik geçtik. Bak ne kadar kolay. Bari, oldu. El kelimatul cerizetu Yeni kelimeler <gülüyor> El fincanu Cem'uhu fenacinu Fincan Biliyorsunuz Türkçeye de geçmiş <gülüyor> El mendilu Cem'uhu menadil Türkçeye geçmiş mendil. El medresetu Cem'uha medarisu Medrese Türkçeye geçmiş okul El miftahu cemhu mafaatihu. Anahtar. El mescid cemhu mesacidu. Türkçeye geçmiş ibadet etme yeri, secdet etme yeri daha doğrusu. Aslı. Ed daqiqatu cemhu daqa'iqu. Türkçeye geçmiş dakika. Saatin 60 dilimde biri. Gale dedi Dedi. Dedi. dedi. Galet müennes dedi. Ebyadu beyaz. Ebiyet beyazdan beyazdan. Ahmer kırmızı. Ekhtar eşit. Esvet siyah. Ezrak mavi. Esfer. Sarı. Sarı. Esvet siyah. siyah. siyah. Hacer-ül Şey. Ezrak Ezrabun